Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El İsra Suresi 53-111. Ayetler Mü'min kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat ve kavga sokar. Şeytan şüphesiz insana apaçık bir düşmandır. Yani, Habibim, mü'min kullarıma de ki, Muhaliflere karşı delil göstermek istedikleri zaman en güzel delilleri ileri sürsünler. Sövüp saymaya ve hiddetlenmeye kalkışmasınlar demektir. Onlara söyleyeceğiniz en güzel kelime şudur. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Resulüm, biz seni onların üzerine zorlayıcı bir vekil olarak göndermedik. İki tırnak işareti arasında alınan bu söz... Muhaliflere söylenecek en güzel sözün ilahi bir örneğidir. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Ant olsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. Burada Davud aleyhisselam ve Zebur'un zikredilmesi, hem ona kitap verildiğini hem de o kitapta peygamberimizin ve ümmetinin bütün ümmetlerden daha eftali olduğunu kaydetmesi dolayısıyladır. Nitekim 21. surenin 105. ve 24. surenin 55. ayetlerinde de bu husus açıklanmıştır. De ki, ondan başka ilah sandığınız ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın. Onların sizden ne bir sıkıntıyı kaldırmaya ne de onu sizden çevirmeye güçleri yeter. Onların yalvardıkları Mesih, Üzeyir, Melek ve diğerleri ne varsa... Rablerinin rahmetine yaklaşmalarını sağlasın diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir ülke yoktur ki kıyamet gününden önce orayı yok etmeyelim. Yahut günahkar, inkarcı gidişinden dolayı şiddetli bir azapla cezalandırmayalım. Bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Sana ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan ancak öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Biz Semud kavmine de inanmaları için açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik ve onu öldürdüler de bu yüzden kendilerine zulmettiler, helak oldular. Halbuki biz ayetleri ancak helak için değil, ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Hani sana şüphesiz Rabbin insanları ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Geceli insana gösterdiğimiz miraçtaki temaşayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan cehennemdeki zakkum isimli ağacı ancak insanlara bir imtihan olarak meydana getirdik. Biz onları bu ağaçla korkutuyoruz fakat bu onların inatlarından dolayı daha da azgınlıklarını artırıyor. Hani vaktiyle meleklere... Ademe kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim?" dedi. "Şu bana üstün kıldığına baksana. Eğer kıyamet gününe kadar beni öldürmez ertelersen andolsun ki onun soyunu birazı hariç hükmüm altına alıp azdıracağım." dedi. Allah da "Çekil git. Artık onlardan kim sana uyarsa ''Muhakkak ki cehennem tam bir ceza olarak sizin cezanızdır.'' buyurdu. Onlardan gücünün yettiği kimseyi sesinle aldatıp, kötülüklere kaydır, attı ve yaya bütün kuvvetlerini üzerlerine topla. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol, onlara aldatıcı şeyler vaadet. Zaten şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez.'' Bu sebeple, Düşünce ve hareket bakımından harama sevk eden, gizli ve aşikar her türlü ses şeytanidir. Halis müminler, mal kazanma ve harcamada, çocuk sahibi olma ve yetiştirmede, şeytanın ortaklığına mani olurlar. Doğrusu benim gerçek kullarım üzerine senin hiçbir tesir gücün yoktur. Vekil olarak onlara Rabbin yeter. Rabbiniz, bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde bir musibete, bir tehlikeye maruz kaldığınız zaman ondan başka tafındıklarınız zihninizden kaybolur. Artık yardımı Allah'tan istemeye başlarsınız. Fakat o sizi karaya çıkarıp kurtarınca yine yüz çevirirsiniz. Şu insanoğlu çok nankördür. Allah'ın kara tarafındayken sizi yere batırmasına veya üzerinize taşlar yağdıran bir kasırga göndermesine karşı bir güvenceniz var mı? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir koruyucu bulamazsınız. Yahut sizi bir kere daha oraya denize döndürüp, inkar etmeniz sebebiyle üzerinize kırıp geçiren bir fırtına gönderip sizi boğmayacağı konusunda güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir yardımcı ve koruyucu bulamazsınız. Gerçekten biz, oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik. Ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İbni Abbas ve anh diyor ki, Birçok hayvan yiyeceğini eğilerek ağzıyla yer. İnsansa yemeğini eliyle ağzına götürür. İnsanlar yerken başkasını da düşünür. Hayvanlar yerken başkasınınkini de yemeği düşünür. Allah katında mümin meleklerden şereflidir. Meleklerde şehvetsiz akıl, hayvanlarda akılsız şehvet, insanlarda akıl ve şehvet birlikte vardır. Üstünlük hem cismani hem de ruhanidir. Cismani de Müslüman ve kafir eşittir. Ruhani üstünlük ise peygamberleri, velilere ve mümin kullara has olarak farklılıklar arz eder. O gün kıyamette insanların hepsini önderleriyle çağıracağız. Kimin kitabı amel defteri sağından verilirse onlar kitaplarını sevine sevine okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa uğratılmazlar. Tarihin her döneminde hem yöneten ve yöneticiler hem de peygamberlerin geldiği devirler olmuştur. İnsanlardan kimi peygamberlerin önderliğinde Allah'ın emrine uygun yaşamış, kimi de yaşantıları Allah'ın emirlerine muhalif olan taguti önderlerin, liderlerin peşinden gitmişler, onlara bağlanmışlar, hatta onları tabulaştırmışlardır. Yüce Allah, her iki tarafa da iki kat ceza vereceğini ayetlerle açıklamıştır. Kıyamette, her kim dünyada neye tapmış, bağlanmışsa, onun peşinden gitsin, denecek. Taguta bağlananlar da, Onların peşinden gidecek. Kim bu dünyada hakikatlere körse, o ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. Onlar, İslam'ın yolunu bırakıp kendilerine hoş gelen küfrün, şirkin ve batılın yolunu seçtiler. Ve onun içerisinde bocalayıp durmaktadırlar. Onlar, bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şeyi uydurman için... Az kalsın seni fitneye düşürecekler, kendi uydurdukları bazı kuralları sana kabul ettirecekler ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Şayet seni hakta sabit kılmasaydık, onlara birazcık meyil edecektin. O takdirde hem hayatın hem de ölümün azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Resulüm, seni davandan vazgeçiremeyince, Yurdun olan Mekke'den çıkarmak için seni tedirgin etmek üzeredirler. Ama o takdirde kendileri de senin ardından pek az kalacak ve helak olacaklar. Nitekim Hz. Peygamber'in hicretine sebep olan azgınlar, Belir gazvesinde helak olmuşlardır. Senden önce gönderdiğimiz peygamberleri dışlayanlar hakkındaki ilahi kanun budur. Sen bizim sünnetimizde asla bir değişiklik bulamazsın. Güneşin tepe noktasına gelip kaymasından, gecenin kararmasına kadar, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde namaz kıl. Sabah namazını da öylece kıl. Çünkü sabah namazı için, o vakitte birleşen gece ve gündüz melekleri tarafından şahitlik edilir. Kur'an el-Fecr sabah namazı demektir. Gecenin bir kısmında uyan, sana mahsus bir ilave olarak gece namazı, teheccüd kıl. Rabbinin böylece seni övülmüş bir makama gönderip orada oturtması muhakkaktır. Ayet-i Kerime'deki makamen mahmuden lafzı, Peygamberimiz için şefaat makamıdır. Yine ayetteki asa lafzı Arapça'da belki umulur ki anlamına gelirken, Burada Allah'a nispet edildiğinden muhakkak diye tercüme edilir. De ki, Ya Rabbi, hicretle gireceğim yere beni doğruluk ve hoşnutluk üzere dahil et. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve hoşnutluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet, iktidar ver. De ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl, daima yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan insanlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Kur'an, zalimlerin de inkarlarından dolayı ancak ziyanını artırır. Hem ruhani marazlara hem de cismani hastalıklara şifadır. İnsana nimet verdiğimiz zaman o şükür ve taatten yüz çevirir ve büyüklük taslayıp uzaklaşır. Ona bir zarar dokununca da pek ümitsiz olur. Artık bol bol duaya başlar. De ki, herkes kendi yapısına ve huyuna göre hareket eder. Rabbiniz de kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. Rasulüm, sana ruhun ne olduğunu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrinden bir şeydir. Size... O'na ait ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. Ruh, insanın hayat kaynağıdır. Her ne kadar görünmese de varlığı inkar edilemeyenlerdendir. Yaratan Rabbimiz, O'nun mahiyetini bildirmemiş denmektedir. Uzun yıllar psikoloji ve psikanalist çalışmalarıyla da bilinememiştir. Ancak O'nun varlığını tezahürlerinden ve vücut makinesini çalıştırmasından anlıyoruz. Andolsun ki biz dilersek, sana vahyettiğimizi giderir, senin hafızandan sileriz. Sonra bize karşı bu hususta kendine bir vekil, yardımcı da bulamazsın. Böyle olmayışı ancak Rabbinin sana merhameti dolayısıyladır. Çünkü O'nun sana olan lütfu pek büyüktür. Buradaki lütuf, peygamberlik, kitap, hikmet gibi şeylerdir. De ki, andolsun ki bütün insanlar ve cinler, şu Kur'an'ın benzerini yapıp getirmek için toplansa her birine arka çıkıp yardım etseler yine de onun benzerini getiremezler. Hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir misali türlü şekillerde açıkladık. Yine de insanların pek çoğu inkarcılıkta direndiler. Dediler ki yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana asla inanmayız. Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Veya senin iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri kefil olarak karşımıza getirmelisin. Burada 34. surenin 9. ayetine işaret edilmektedir. Yahut da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe, ...göğe çıkmana da asla inanmayız. Deki, fe Subhanallah. aman yarab... ...ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim? Bunları ancak Allah dilerse yaparım. Onun da şanı ne yücedir. Kendilerine doğru yol rehberi Kur'an geldiği zaman... ...insanların iman etmelerine ancak... ...Allah bir insanı mı peygamber gönderdi... ...demeleri mani oldu. Peki, eğer onlar yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, elbette biz de onlara kendileri gibi gökten melek bir peygamber gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Hiç şüphesiz O, kullarından haberi olan, onları görendir. Allah, niyet ve ameline göre kime hidayet ederse, doğru yolda olan O'dur. Kimi de içinde bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, Artık sen onlar için ondan başka bir yardımcı asla bulamazsın. Kıyamet günü biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun toplayıp süreriz, haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi etlerini yakıp bitirip, sönmeye yüz tuttukça etlerini tazeler, ateşin kızgın alevini artırırız. Nahşuru kelimesine burada sevk anlamı da verilmektedir. İşte bu. Onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve bir kemik yığını ve ufalanmış kırıntı haline geldikten sonra hakikaten biz mi yeni bir yaratılışla dirilecekmişiz dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir vaade koymuştur. Böyleyken zalimler ancak küfürde direndiler. Böyleyken zalimler ancak küfürde direndiler. Peki şayet Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız o zaman harcamakla tükenir korkusuyla kesinlikle yine tutar cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya açık açık 9 ayet, mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa, mucizelerle onlara geldiği zaman, Firavun ona, ''Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum.'' dedi. Bu dokuz mucize ve delil için, 10. surenin 75. ayetine bakılabilir. i̇bn Abbas'ın rivayetine göre, mucizeler şunlardır. Asanın ejderha oluşu, elin ışık vermesi, çekirge istilası, ekin biti, kurbağa, kan, Taştan suyun fışkırması, denizin yarılması, tuğun kaldırılması. Musa dedi ki, Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki, Bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum. Derken Firavun, onları yeryüzünden silip atmak, ''Kökünü kazımak, yok etmek istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birlikte suda boğduk.'' Firavun ve benzerleri her devirde müminlere karşı bu davranışları tekrarlamışlardır. ''Bundan sonra da İsrailoğullarına, ''Artık oturun o yerde. Ahiret vaadi kıyamet geldiği zaman sizi onlarla derleyip bir araya getireceğiz.'' Dedik. ''Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da, hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak, sevabımızın müjdeleyicisi, ve azabımızı haber veren, uyarıcı olarak gönderdik. Yine biz, Kur'an olarak onu, insanlara sindire sindire, ve ağır ağır okuman için, ayet ayet, sure sure ayırıp, gerektikçe, peyderpey indirdik. De ki, ister ona inanın, ister inanmayın. Şu gerçektir ki ondan, Kur'an'dan önce ilim verilenlerden ehli kitap müminleri kendilerine o Kur'an okunduğu zaman derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ayette geçen el ezgan, çeneleri kelimesi mecazi anlamıyla yüzüstü diye ifade edildi. Rabbimizin şanı yücedir. Şüphesiz Rabbimizin bildirdiği her vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar Ve Kur'an dinlemek onların saygısını artırır Secde ayeti Çoğunlukla secdenin 107. ayette değil 109. ayetin sonunda yapılması belirtilmiştir De ki ister Allah diye dua edin ister Rahman diye Hangisiyle dua etseniz Nihayet en güzel isimler onundur Namazda sesini pek yükseltme pek de duyamayacak kadar kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Müşrikler, Hz. Peygamberin, Ya Allah, Ya Rahman diye dua edişini, onun da kendileri gibi, Allah'ın yanında başka ilahlara dua ettiği şeklinde yorumlamak istemişlerdi. Bu ayet, bunun böyle olmadığını bildirdi. Çocuk edinmeyen, mülkünde, hakimiyetinde ortağı olmayan, acizliği olmadığından dolayı da, bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a olsun de. Ve ona tekbir getir, büyüklüğünü ilan et. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El İsra Suresi 53-111. ila 111. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul